Hakka tabi oldukları zamanlarda Allah'ın kendilerine verdiği nimet ve lütufları unutarak şirk koşmuşlar, kendilerini yücelterek kibirlenmiş ve dünya hırsıyla azgınlaşarak ırkçı zalimler olmuşlardır. Zekerya peygamberi, İsa'nın habercisi oğlu Yahya peygamberi öldüren İsrail kâmi, Musa'nın getirdiği İslam dinini çoktan bozmuştur. Zekerya'nın oğlu elçi Yahya, Kral Herod Antipas'ın emriyle tutuklanmış,